Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar ses bir ki, se, a, Aa, Aa, günaydın o, sevgili dinleyiciler 8.25 yaptık saatimizi. Modern sabahlar devam ediyor Tüm kontrollerimiz yapıldı. çekin işlemleri tamam. Ve şu anda değerli dostum Oktay Demirci ile beraber modern sabahlara start verildi. Fali i̇çim üstü <gülüyor> şu anda. Gerçekten yani uz, uzunluğundan galiba yok yoksa en başta bir sıkıntı Yo, gayet yoktu. Ya ya iyi ben de öyle başlamıştım ama. Uzadı ya. Valla yani. uzadı. Uzadıkça uzadı. Uzadıkça uzadı. Ha, çek o kağıtları ya. Ç Ç çek o kağıdın, kağıdın Koperni. Ee, evet. <gülüyor> ne yaptın? Netting, yaptın? netting, netting. Ne yaptın? La başladığımız sohbetimiz mini bilgilerle devam edecek benzer. İsterseniz günün pardon canım, hemen dedim daha, dedim daha dur daha büyük. Bak ben de bir biliyorsun dozaj dozaj Doz şey yapmıyorum yani. Bir de direkt abanasım geldi. Sende bir doz, dozaj sorunu var falan. Evet. Dün bütün, bütün gün mini bilgileri neler yapabilirim? Daha o mini bilgileri daha iyi yapabilmek için neler yapabiliriz? Kayıtları bir gün önceden alınıyor ya. Evet. En evet. güzel telefon mini bilgi. Valla sabaha kadar mini bilgi verdim ben ya. Saat beşe kadar. Orada biraz uyumuştum. Ondan sonra Ege nerede? Bilmiyorum sizin ayda hmm. en son bıraktığımda ben. Hadi ya dün gece hmm. en son mini bilgiler verirken görüldü. Allah'ım demek ki adam hırs mı yaptı ne yaptı mini bi... en çok mini bilgiyi ben vereceğim diye. Sapık gibi bir adam oldu ha. gitti bu yaşında ya. En son mikrofonun başından alamadık sevgili dinleyiciler evet. sabah geldiğimizde de yokmuştu. En son mikrofonla öpüşürken yakalandı. Mikrofonla Ege. öpüşen diye geçti. <gülüyor> Genel, geçen mikrofonla öpüşen adam. Evet. Kimdi o ya mikrofonla öpüşen adam? İradiyacı muydu? Ya yok öyle birisi yok Oktay. Var var öpüşen mi sevişen mi biri var ya. Köpeklere fısıldayan bir adam olduğunu biliyorum. Hayır o atlara fısıldayan adam. Köpeklere de fısıldayan adam var ya. Ha o şey. Elektroşokçu. Oscar. Pis, pis adam o. Pis, hayatını şeyde geçiriyor zaten. Ne derler o solaryumda geçiriyor. Ben o adamın zaten otende bir rengi olacağını... Hiç ihtimal vermiyordum, Niye o adam... Aa öyle mi o adam? Solaryum... O ne solaryumcudur mı? o. Hadi ya. Köpeklerden kazandığı paraya gidiyor direkt solaryumlarda yiyor. Nereliydi o adam? Meksikalı mı? Öyle bir şey var değil mi? Yok ya hiç Meksikalı değil ya. Bildiğin Norveçli aslında o adam. Norveçli mi? Tamam ama sen de nasıl böyle Meksikalı intiba yarattıysa... Tabii biraz Yo, güzük bizim... bir Norveçli ama yani sonuçta bu adam... Yani Meksikalı dedircek hale getir diyor adam kendini. Güdük Norveçliler şu anda rahatsız Fahir. <gülüyor> Hadi ya. Biz de Norveçli ve Güdük. Benim de biliyorum? Norveçli arkadaşlarım var. Tabii ki Fahir'in de Norveçli ilerleyen... arkadaşları var sevgili. Güdük Norveçliler lütfen şey yapmayınız. Ne no, no olur sıkıntı olmasın. Birazdan da Norwegian Woods adlı hoş bir eser çalacağım. Oo, yok program, yok hayatta da çalmayacağım. Programımızdaki noktaları birleştirince ayı çıkıyor sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Onu da baştan söyleyeyim. Evet Oktay'ım. Böylece, canım benim Genç dinleyicilerimizi yine İyice kaybettik. Şu, şu mumla kaybettik Genç dinleyiciler ne olur bizde bir şans daha verin Ne olursunuz lütfen Banka olur. hesabında 1 milyonu olanların sayısı Son bir yılda 7000 kişi artmış İyi ee? Ya şu adamların arasına biz ne zaman gireceğiz Oktay Açıklanmıyor ki liste Liste açıklansa bakacağım bizi yazmışlar mı diye Yok Liste diye bir Hayır, şey. Yok. Aramızdan birilerinin şayet öyle bir milyonu var da vardır. Aramızdan dediğin dinleyicilerimiz falan dahil mi? Ha dinleyicilerimizden hani kesin çözüm, var. Değil? Uçağı olan dinleyici var, atı olan Aa, dinleyici var. Delimsin ya. Afedersin. Kaç, kaç? Kendine Onlara... ait evi olan insanlar var, dinleyiciler var oktay. Çukur ambarda oturan adam ya diyorum sen ben ya. Usulsü araçları ne gidiyorlar vay. ev şeylerine işlerine evlerine. Bak Londra demiyorum, bir şey demiyorum, New York demiyorum böyle. Bir gün biraz şey... yüzümüzü kızarttıkta. İstanbul demiyorum Fahir. Çukur ambar diyorum. Bir milyondan fazla parası. ...olan dinleyicilerimizle bir program yapma şansımız... ...hiç olamaz mı acaba? Son programı bence... ...onu ayıralım. Evet. Son programımızı ...diyorlar ya programı dinleyicilerim ...soruyor ya bazen. Programımızdaki e son... konular... ...önceden belli mi? Belli. Belli olan... ...tek programımız. Bir programımızın... <gülüyor> ...konusu belli. O da son programımız. Vay be iyi tamam o zaman. Ne de bize ne faydası olacak son programda? E yani ne falan olsun? Falan. Ol yani ne bir, olsun bilelim yani. içimiz rahat edelim... Ha. ...en azından. Mesela konuşuyoruzdur öyle... ...bir sürü insanla isim vermek gerekmiyor... ...şimdi... Bazı dinleyicilerimizi ismen biliyoruz bazı evet, dinleyicilerimizi biliyoruz. bilmiyoruz. Mesela milyoner milyoner insanlarla konuşuyormuşuz da hiç haberimiz yokmuş. Biz de nasıl bir fakirmişiz Oktay. Bak şu anda şey oldum ha. Yarışmaya katılan pek çok dinleyicimiz arkadaşımız var milyoner olmak için. Onu biliyoruz enesinden. Kim milyoner olmak Oktay, ister Oktay telefonlar yanıyor desem Aha, inanır mısın? Mily milyonerler arıyor bekletme Fahir aç. Aç ya, aç bekletme. Bakayım kesildi. kesildi bak, Oktay son lafınla beraber kesildi. Herhalde ismini vermek istemeyen milyoner bir Sonuçta abi parayla e, şeyin arabanın kimde olduğu belli olmaz. Hiç yani. belli olmaz. O 51.161 kişiye e, Ula, mı ulaşmış 1 milyon lira ve üzeri... Nakit mi bu onu bana Nakit. BDDK bilgisi bu ya. BDDK bilgisi. Hesap ücreti alınıyor. Hmm. Ee, Zaten çukur ambarda ev, iki evin varsa bitti gitti. Bir çukur ambarda evin olsun. Bir de... E, bir de 100 bin lira borcu olsun. <gülüyor> yani. Bunları bazen. çıkar birbirinden. Kesin 1 milyon üstündedir. Ee... E orada da bir sürü ev sahibi var. Oktay şimdi benim hesaplarıma göre. Kaç tane daire yapıldı oldu? Neyse ya bugün çok ya fazla... Ya beni niye milyon, benim ne 1 milyon... Sabah sabahleyin beni para hesapların. Ne onu gördüm. Sabah sabah ilk şey verilen o ya. Halbuki ver şu. Şurayı... Sabah sabah ilk veriler bunlar sevgili dinleyiciler. 1 milyonun üstünde. Baya 50 bine dayandı. İnşallah aralarınız, aralarınızda birileri de onların... Şeydir yani. Olmaz daha... mı ya? Kaç, kaç kişiden vardır kesin. Şimdi bu dün... Daha e... çok olsun Oktay. Uzayan kol bizden olsun. Aynen öyle. Döner dolaşır bize gelir. Biraz zor gelir ama olsun gelir. Olsun. Sonuçta... Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz Oktay. Dönüp dolaşıp bize gelmesi de dünyanın yuvarlak olduğunu en, en büyük güzel kanıtı. güzel Yani ateistler gelsin <gülüyor> bunu da açıklasın. <gülüyor> Dün e, Türkiye'de 2013 yılında e, Türkiye'de gerçekleşecek olan FIFA U20 Dünya Kupası. Yani 20 yaş altı Dünya Kupası. U, U ne ya? Onu ben anlamıyorum. U mu? U20 ne? Hmm, U ne ya? U16 vardı bir de. İşte onu diyorum. U16, U16. ne? Bir zamanda da denizaltılar vardı. Alman denizaltıları. O ne hakikaten ya? ya ben de onu uyu ne koyuyor koyuyorlar. Onu, koyuyorlar? Onu, onu, onu bir araştıralım ya da bilen dinleyicimiz varsa bize Vardı, bilgi Vardır. Universal gibi bir şey çıkmayacaktır inşallah yar lütfen. U20 tek başına o zaman 20 yaş nasıl anlatıyor? Abi? Under 20. A bravo faiz. İşte İngilizce mi mükemmel. Under 20 ise kapatın sevgili dinleyicimiz. Bakın bir kez daha peki peki Kapatmadım. siz kendiniz istediniz. Siz kendiniz istediniz günaydın efendim. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ozan ben. Ozan Bey, kurban olurum. Bir milyondan fazla paranız varsa ne olur şu anda Lütfen söylemeyin. Lütfen sağa çekin ve bizimle öyle konuşun. Yok, sağa çekmeyeyim o zaman ben. <gülüyor> U20 ama ne? Ama Bluetooth var ama. Aa, o belli zaten sesinizden. İşte böyle şeylere, para, böyle şeylere para veriyorsunuz. Ondan sonra hesabınızda ne kadar var diye bir, bir, milyonu, bir milyonu milyon bir yok maalesef. Olmaz tabii. Ne yapalım artık? Buyurun dinliyorum. U20 nedir U20 yaşı altında? Çok yaratıcı bir şey değil. Andır 20. Andır değil mi? Ama ben evet. bulmuştum. Ben bulmuştum. Ben bulmuştum. Ben bulmuştum. O kısmı kaçırmışım. Arabada blutlu olunca radyonun yayını kesiyor ya. Yani. Ay inanılmazsınız. Hey hey hey. Çok teşekkür ederiz Peki, Ozan Bey. U20 var U16 var bir de en küçüğü U16 mı bunu? Ya şey bunlar işte bazı seneler dünya şarkıları çift yaşlar oluyor. Evet. 16-18-20. Avrupa şarkıları tek yaşlar oluyor. 15-17-19. Evet. Peki siz dün şeyi gördünüz mü? Bu maskotu gördünüz mü? Gördüm. <gülüyor> teşekkür ederim cevabınızda Yorumunuz gizliydi anlaşıldı. Değil. İyi yolculuklar size ben En ediyorum. kısa zamanda 1 milyonun üzerine çıkmanızı Umut ediyoruz Hep birlikte inşallah Hep beraber. Teşekkür ediyoruz hoşçakalın Ne kadar güzel bir O zaman da özel bir radyo açarız bir Oktay Ne kadar güzel bir temenniymiş ya En kısa zamanda 1 milyonun üzerine çıkmanız Öyle keyifler ola falan demekten Su getiren ama mesela bundan sonra böyle Yaşı büyük olanlar böyle şey yapsın ya Böyle dua etsinler böyle teşekkür etsinler Dur bir dakika Fahir. Ben oluyor? bir şey yapmadım ya. Ben bir şey yapmadım ya. Sokaktan çıkarıyorsun bizi. Ya ben seni ne yaptım Oktay ya? Benim suçum günahım <gülüyor> değil. Sen ne diyorsun? yaptın Fahir? Şak. Ya, evet. Ha, Norwegian Wood dedim çünkü. Yani, Ayarladın mı onu? Norwegian Wood'u hazırlamak üzere. Ama onun yerine size çok güzel bir... Dur bir dakika. Dur Yok bir ya, ya ben bir şey demiyorum. Tamam no. bırak. seni yarı yolda ağzınla lafı şey yapıp çıkacağım ben buradan. Keşke şey yapsaydım Fahir. Daha değişik şeyler geldi benim arkam. <gülüyor> U20 Dünya Kupası'nın resmi mankotu. Mankotu... Mankot. <gülüyor> Maskot değil sevgili Mankot. Neden? Çünkü değişik bir şey bu. Öküz gibi bir şey seçmişler. Öküz değil ya. Köpek yavrusu. Aa, çok tatlı. Çok minno. Ee, sempatik şey. Valla sempatik. ne oktay? Böyle radyoda sempatik gibi duruyor hmm. ama. Cinsine... Sivas Kangal yavrusu. Ne? Sivas Kangal'ın bir yavrusu. Evet. Daha doğrusu bir Sivas Kangal yavrusu. Cümlemiz. Türkçe biz öyledir ya. Düzgün kurulduğunda o kadar hoştur ki. <gülüyor> cümle yapısı. Adı neydi bunun? Adı neymişti? Neydi, ne Ne koymuşlar adını? Adını ne koymuşlar? Kanki. Kanki mi? Kanki. Kan kardeşlerin kısaltması olan o kanka var ya. de ağzımı bir yıkayayım Dur dur mı? gitme ya. O kanka onun böyle sempatik olanı kanki. Ama nasıl fayir? bir görsen. Ay tam kanki. Bir görsen minno bir e, şey. Dün İstanbul'da Esma Sultan yılısında bir e, törenle dünyaya tanıtıldı. E, görenler Gerçekten baksana da göstereyim. Gören, Fahit. bu Burada... ne? Bunun neye alakası var ya? Bunun Kangal'la ne alakası var ya? Yıldırım Demirören'le e, yan yana bir fotoğrafı var sevgili dinleyiciler. Ya bir hakikaten ya, ya kurban oldu. kime yaptırdılarsa ona bir daha iş vermesinler ya. Bunun Kangal'ı hadise yaptırmışlar Fahir. Onu da hadise yaptırmışlar. Türkiye'nin günah gecesi hadise. Valla ol çıkacak diye altından korkuyorum gerçekten. <gülüyor> O ne tavşanla sincabı şey yapıp üstüne de birazcık şey eklemişler ya. Ya bir de baş parmağıyla her şey yolunda işareti yapan Sivas Kangal yavrusu ne demek ya? Lütfen yani tamam hadi bunu yaptınız da içindeki adama da biraz anlatın. Nasıl olması gerekiyor, ne oluyor falan. Çünkü ben dün gördüm. Hı -hı. Herkes bir şey yapıyordu yani böyle bir... Tedirgin değil mi? Törende tören böyle bir çok kısa bir... Misafirler tedirgin değil misafirler mi? Misafirler tedirgin, genç misafirler tedirgin. Ondan sonra diğer misafir Herkes, herkes tedirgin. tedirgin. Herkes tedirgin yani... Hay Allah'ım yarabbim ya. Kanki. Can dost anlamında kullanılan... Kanki. Türkçemize Kank... can Kankadan dostum olarak bileceğiz. döndürülen... ...hoş bir kelimedir. Ah mini bilgilerde <gülüyor> vereceğimiz bir yeni haber şey daha bilgi daha. <gülüyor> Kanka. Can kardeşim. dostlar. Kanka. Goodwill Hunting İngilizcesi Fahir. Yani Kan ama... İngilizcesi Good Will Hunting'tir. Yes. Yes it is. Teşekkür buradan, ederim. Buradan e, elçilikte dinleyen dinleyicilerimiz varsa ki var olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Özellikle Uganda Büyükelçiliğine buradan selam olsun bir kez daha. Ee, öyle Oktay, mi Oktay Dinliyorlar yani. mı Uganda'da bu keçinde Tabii canım komple bizi dinliyorlar Söyledin mi sen Tabii söylemez miyim ya Gerçekten mi E tabii söyledim niye söylemeyeyim bilmiyorum, Ne aramızda kalsın diye söylemeyebilirsiniz <gülüyor> belki ne, ne yani Çünkü ortam sonuçta ortam partner var. olduğumuzu bildikleri için ondan sonra zaten bir daha da bilgi vermedim ben <gülüyor> İyi yalnızsın. Ay. Koca Uganda'ya da şey olduk ya Partner Afişe Tabi girerken var şimdi fotoğraflarımız var her yerde. Valla kapılardan sokmayacaklarmış. Bu ikiliye dikkat diye. <gülüyor> ya da bu ikili <gülüyor> nereye bakıyor diye. İyi o zaman ne yapayım sana? Şu var. anda ortalık kaynıyor Norwegian Wood diye. Aa Norwegian Wood, Norwegian bir, bir Wood. Bir patlatalım Norwegian Wood'u. Ciddi misin? Tabi tabi Twitter'da falan. Şu anda. Şu anda turning topic olmak üzere sevgili dinleyiciler. Yapmayın ya. Yani. Ağzımdan başka bir şey çıkaydı. La nadel reç alayım la. Nadel reç çalayım ne olur Oktay. Hayır. Lan lan derre çalıyor. Önce <gülüyor> elini indir. <bir gülüyor> Sevgi dinleyiciler <gülüyor> ne olur bak. Norwegian Bilal... Wood diye yemin ettin. Yemin billah bozulması için çok ya uğraşman Ya bir de sabah lazım. sabah Norwegian Wood kusar yemin ediyorum ya. Vallahi Bu Norwegian saatte dokunur Oktay. Valla ortalık karıştı. Hayır Norwegian Wood çalacak. Eee... Nihana Hanım yazmış yani. Norveç'in Wood çalacak. Sakın kaçırmayın. Birazdan dinleyin diye. Hatta YouTube'undan şeyleri vermiş. Ya ben yani... nasıl boşboğaz bir adamım. Ağzımdan bir... Ee... YouTube değil. No. Bizim yayının şeyini vermiş. Linkini vermiş. Yani Linkin mi? Bunu, bunu şu anda şey yapman lazım. Hayır. Yani vermezsen yalancı radyocu durumuna düşersin. Yarın mesela yarın Aa, gün. silmişler silmişler onu Alıştı. silmişler. Yalancı Vallahi radyocu silmiş. durumuna düştük. Aa, hayır ya olur mu ha? Ben yalancı radyocu durumuna düştüm Kim söylüyordu onu Oktay? Norveciyan Allah Allah. Yalancı radyocu durumuna düştük Fahir. Oho daha kimse Aa. oluyor diye. Daha temelden giriyorsun Fahir. Bir dakika bir dakika. Bir dakika benim üstüme gelme. Aa, zaten elim ayağıma dolandı Oktay. Şurada bir şey yapamıyorum. Norveciyan yazdım. Yok. Yok. Olursa ben sana şey yapmaz mıyım? Beatles'tan bulmaya çalış Fahir. Beatles'tan bulmaya çalış. Beatles'tan giriyorum bir dakika. Hadise dedi Hakikaten hadiseyle ilgili bir şeyler vardı sevgili dinleyiciler. Onu faydalı bilgiler vereceğiz galiba. Türkiye'yecek çubuğu maçında beyaz bir elbiseyle sahaya çıkıp istiklal maçı seslendirmişti ve olay çıkmıştı ya. Evet. Bir daha mı hadise seslendirecek de şu anda? Ne var ne? Yakında bir maç mı var? Ha, yarın Yakında akşam. bir maç mı? var ne demek Oktay? Ha, yarın akşam ne maçı var? Valla yarın akşam ve Haydi ondan bizim. sonraki akşamda bir sürü maçlar olduğunu ben kendi adıma biliyorum. Danimarka ile ne maçı bu ya? Danimarka ile özel bir maçımız olacak. Norveçin Wood'u kaldırmışlar ha. Oktay. Kaldırmış. Yok mu Norvejin Wood? Yok başka bir şey çalayım diyeceğim ama. Başka bir şey çal. çalayım Önce tebe sonra tb. Tb. başka bir şey istiç sonra da git ağzını yıka falan. Güzel ağzımı yıkıyorum sevgili dinciler. Size lanaderi bilinçin bak kulüp miks mi? Hadi Fahir çal bir şey. Allah Allah. Yoksa şey yapalım. Hadi avlu. Al, ben girmek zorunda kalacağım. Bir dakika. Bak. Oh. Ha. 8.50 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Ee, şöyle bir bakıyoruz da e, bu saat itibariyle rahat rahat konuşabileceğimiz konular... Rahat e, rahat konuşabileceğimiz konular e, var. Var. var. E, rahat, rahat konuşacağımız konulara geçelim o zaman. E, Valla ülkelerden ülkelerden Ülke... haberler köşesine geçelim istersen Fahir. Hemen ülkelerden haberler köşesine geçelim Oktaycığım bir saniye. Boş gibi duruyor ama ülkelerden ee... haberler. Ay yanlış... yanlış yani, mini bilgilere e, girdim mini bilgilere girdim. Yanlış oldu. Ülkelerden Bilgiler Hayır bu eski e, sinyaldi ya. Ülkelerden Haberler olacak çünkü. Ha öyle mi pardon. pardon. Bunun, bunu, bu silinmemiş mi bilgisayarda kalmış. Tamam ben Doğru bir daha bakayım. Doğru sinyali durayım. girer misin? Ülkelerden Haberler Evet Ülkelerden Haberler e, köşemize bir kere daha başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Daha önce ne zaman yaptık hatırlamıyorum ben. 2002-2003 yılıydı galiba 2003 değil mi? sezonuydu evet. O sezon yaptık. Ondan sonra baya bir ülke eklendi dünyamıza. Bir de otursun dedik ondan sonra ötelemiştik. Otur, oturmayınca zaten sıkıntı oluyor. O dönem bütün ülkeleri bitirince, bitirince elimiz boş elimiz kaldı. haber kalmamıştı. Şimdi tekrar baştan başlayacağız. Önce Amerika diyoruz. Önce Amerika. İlk durağımız Amerika. Amerika'da neler oluyor bitiyor oksay? Aşk skandalı var Amerika'da. A CIA başkanının... Valla bravo CIA Başkanı'na şeftali diyen sevgilisinin... Şeftali Kıramı. mi? Hı -hı. Şeftalim diye hitap ediyormuş da. Öteki... Ay. <gülüyor> Ay gideceğim yine ağzımı yıkamak zorunda kalacağım ya. Niye böyle oluyor ya? Biz her haberi verdikten sonra CIA gidip CIA Başkanı'na şeftalim denir mi ya? Valla e, CIA Başkanı... Öbürü dur, ona denir mi? diyormuş? Enakadon mu? O, o öyle net bir şey söylemiyor. Dört yıldızlı gelen ele O şey olabilir mi? mi ya? Bu bir ara biliyorsun Facebook'ta şey vardı... Ee, bu um, meme kanserine e, dikkat çekmek amacıyla Hı -hı. herkes işte o her meyvanın bir anlamı var aslında He. işte ananas var efendim He. mesela evekado tamam, var tamam, üzüm var tamam. bilmem ne var falan var filan var hatta hurma bile vardı muşmula mı vardı hurma değil muşmula tipi bir şey vardı o bile vardı belki ondan kaynaklı bir şey olabilir mi Şeftali neye tekabül ediyor orada? Onu bilemeyeceğim Oktay. Oktay Bey bugün iki kere tekabüllediniz. Evet efendim. Özür dilerim. Tekabül ederim. sürecinde Oktay Demirci. Obama skandalı öğrenmiş. Ee, şey burada benim anlamadım yani adam evli e, bir ilişkisi var Adam argonu, evli skandal. kadın da evli. Yoksa çünkü yani benim bu kadar bir yok. Kadın Şeftal, kadının şeftalim demesi daha büyük skandal diye anlatılıyor gibi anlıyorum. Halbuki ya da okuduğumu işaret. anlamıyorum. yani İki ihtimal var. Estağfurullah. Oktay beraber okuyalım istersen bakalım okuduğumuzu gerçekten anladık mı? Şöyle demiş. Amerika'yı sarsan aşk skandalının kadın kahramanı Broadway. S.E.Y. Başkanına... Eee... Şeftalim diye hitap ortaya çıktı. koca sen devletin CIA başkanına nasıl şeftalim dersin? Heh, galiba o. Çünkü ikinci cümle şöyle. Başkan Obama'nın skandalı öğrendiği ancak seçim sonrasına bıraktığı iddia edildi. Ben o kadına göstereceğim. Sen nasıl benim başkanım? Şeftalim baş... dersin. Ha. Ee, CIA başkanın adı ne ya? Kadının adını veriyoruz da CIA'da. David. David Picher. Patreus. Patreus. Hmm, bildiğimiz de bir şey bu. Beyefendi. Bildiğimiz. CIA başkanı bilmeyen mi var Oktay? Doğru. Ben ee... da hep fotoğrafını taşırım. Evet ben görmüştüm senin. Ta ki düne kadar. Ta ki düne kadar. Bu skandalın patlak vermesiyle beraber maalesef onu da cüzdanından çıkarmak zorunda kaldım. Hmm, onun dışında e, ülkelerden haberler konusunda e, İngiltere'ye bakalım. Ne oldu bakalım. o adam istifa etti. Tabii istifa etti. Bay Şeftali olarak kaldı yani CIA başkanlığı çok sevdiğim CIA başkanlığından ayrılıyorum mu dedi. Acaba şeyde mi ner nerede Şeftalim dediği ortaya çıkmış acaba ya onu. Bakayım. Nasıl şey yapabiliriz onu. Broadwell'in e posta hesabının Hacker grubu tarafından Anonymous'un tarafından ele geçirildiği Anonymous'un Stratfor adlı ticari güvenlik şirketine ait milyonlarca kullanıcı hesabı. Ha, e, galiba şey mailinde öyle bir şey yazdın. E, mailinde. Yazdım. Yapma. <gülüyor> De <deer> diye başlayacaktım <gülüyor> evet. ama neyse. Peki evet, o zaman tuhum gitme böyle... konsör diye gidiyorum. Teşekkür ederiz. İngiltere'den de ne var? Onu da bir verelim. İngiltere'den, İngiltere'den de tabii haberler. ki. İngiltere Başbakanı David Cameron Ona şöyle demiş. Ona ne diyorlarmış? O da şöyle Ben demiş. de eşime suyum diyorum. 16 yıldır Samantay'la demiş, beraberiz demiş. Ve hiçbir zararını görmedim. Ee, çok mutluyuz demiş. <gülüyor> Acayip mutluyuz ya. Mayak gibiyiz, mutluyuz yani. Ağzıları öpüşürken bir fotoğrafları da var Faiz. Ee, bizim demiş tek sırrımız var demiş. Sence ve o da abi. artık sır olmuş. Çünkü iki kişinin bildiği sır değildir den yola çıkan e, Cameron Bey neler söylemiş olabilir? Valla bugüne kadar evliliklerini başarıyla sürdüren büyüklerimizden pek çok sır öğrenmiştik. Sevgi ve saygı mı? Oktay bildim. Sevgi ve saygı mı? Tek bir sır diyor. Sevgi ve saygı respect değil. Respect and <gülüyor> love. Çünkü İngilizce'de respect and love sevgi, sevgi ve, ve saygı, saygı anlamına geliyor. O yüzden Türkçe e, mesela Türkçe'de iki S kuralı diye geçer. İngilizce'de başka. başka öyle bir şey yoktur yani. Evet. O yüzden... Bir İngilizce çevir hatasıdır de... aslında 2S kuralı diye bir şey yoktur <gülüyor> aslında. <gülüyor> Eşime demiş mutfakta yardım ediyorum. Ondan sonra yemek işleri paylaşsın ve demiş tek dikkat ettiğimiz şey var. Ne olursa olsun o gün içinde demiş. Yatağa demiş kavgalı girmeliyiz biz demiş. Hemen orada öpüşmeye başlamışlar. O, hemen oracıkta öpüşmeye başlamışlar. Oo, yatağa valla. kavgalı girmeyin demiş e, çiftlere. Peki nasıl girelim? olarak. Ya yatağa kavgalı girmeyin ya da hiç girmeyin demiş. Ha o da olabilir. Yani. Ya da kavganızı çözmeden. Yatağa, yatağa kavgalı girmeyin gireceğimi demiş. hiç girmem Uyumayın daha iyi diyorsun. arkadaş. Gerekirse uykusuz kalın demiş. Ama demiş şu Yo, yatağınızı sorun. ayırabilirsiniz demiş. Bizi öyle yaptık demiş. İkimiz böyle ayrı şeylerde odalarda kalıyoruz demiş. Bu arada başbakan tabii bu açıklamaları yaparken ağızdan öpüşmeli fotoğrafları. Gırdı. Mutluluklar diliyoruz. Tabii ki bu mutluluk bize de mutluluk veriyor. Çok Se... büyük olmasa da. <gülüyor> ama yani... Birazcık e... bana verdi Oktay. <gülüyor> başbakan böyle ama kraliyetin... Yani kraliyette de şeyde Buckingham Sarayı bildiğin... Buckingham Sarayı ve Londra Kalesi'nde hırsızlık olayları olmaya başladı Fahim. Hır, hırkızlar mı da daha Halbuki bir alarm sistemi çok mu zor? Mücevherlerin bulunduğu bir kutu vardı biliyorsun. Daha önce ben sana fotoğrafını göstermiştim onu. Evet krelçenin mücevherleri. Ee, onun anahtarını çalmışlar. Nişan yüzüğü falan hep orada duruyordu. Kutu yerinde abicim anahtar yok. Açamıyorlar kutuyu şu anda. Bütün o Kutu kreliçeye... dediğin kasa tipi bir şey olabilir mi? O Tabii be? canım kasa ama yani böyle kutu gibi ya. Kutu gibi gücüyüz. Zaten bir doğru. kraliçenin ne kadar neyi olabilir? Aa, olur mu? Düğünde falan takıldan şeylerin hepsi oradaymış. Düğünde kraliçeye takılmıştır. Düğünde kraliçe Elizabeth'e takılanları mı bahsediyorsun? Ni ya nişan nişan. Ama hep şey zamanı harcadılar ya. Ne? İngiltere bugün dimdik ayaktaysa o kraliçenin... <gülüyor> ne zamanı? Düğünde takılanları şeyleri sayesinde duruyor. Torunlarını duyuyor. İngiliz okuluna verirken mi harcamışlar? E, ne? Ki, kraliçe ilk geldiği zaman tahta kolu böyle kalkmıyordu. Bilekten dirseğe kadar bilezikti. Çok gösterdi çok gösterdi. Tabi hırsızların da şeyi oldu yani. Peki yani. 934 yıllık Londra kalesine girmişler. Anahtarı çalmışlar. 934 bir... yıldır bir vaka yok. Bir, bir vaka yok. Yok aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ee, ama şu anda anahtar yok. Yani kutu... anahtarlar, anahtarlar koltuğun altında kalıp ben ara. Ay sevgili dinleyiciler. Bunu yapmak zorundaydım. Çok özür dilerim. Yani ya neden sizden... ne Fahir? <gülüyor> şu anda başıma bir ağrı girdi. Yemin <gülüyor> <da>. ederim. <gülüyor> Ya ben şanlı. bile kendi yaptığımdan rahatsız oldum. Sizler de rahatsız olduysanız. Fahir bu arada gerçekten yani e, yalancı durumuna düştük ya. Niye? Yani gerçekten şu anda... Norwegian Wood <gülüyor> çalmadığımız Vallahi değil mi? <gülüyor> yani, krize mi girdi herkes? Müptezel mi olmuş <gülüyor> Norwegian Wood'a? Abi buradan? bak of çok ağır tweetler var ya. Modern sabahlarda yayına verilen sözler tutulmuyor demek ki. Demek, için demek ki neymiş? Hiç modern sabahlar bir dakika, dinlememiş. Bir, tane bir saniye bak lütfen Nihan Hanım'ın tweeti galiba beni hedef almış. Bak, Söyle. Artık modern sabahlarda yayında verilen sözler tutulmuyor demek ki. Parantezi. Hiç modern sabahlar dinlememiş. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi? Ee, Serkan ben. Serkan Bey, Serkan ay, Bey Serkan hoş Serkan Bey hoş geldiniz. Evet. Kurban olurum söyleyin. Merhaba. Şimdi ben içimdeki levet kırcıyı yine dizginleyemedim ve... Dur e, ben bir hazırlayayım daha. Bir saniye ben de hazırlığımı yapayım ona edelim. göre yani. Evet hazırım ben. Ee, yani şimdi az önce yayında... Yalancı radyocu durumuna düştü Fahir ama Yalancı radyocu durumuna düşmek Birilerine bir söz verindi Birileri o ve imudu dinleyip mutlu olacak Onlara yarın alacak diye Yalan radyocu durumuna düşmekten daha iyidir <gülüyor> Valla Serkan Bey bir program yapsa mesela Star TV'de haberlerden sonra. Ben tek geçerim. Mesela ben her hafta aralıksız izlerim. <gülüyor> Ser, <gülüyor> Serkan Bey harikasınız vallahi. Bu yani arada bana bir müsaade. alıyorum. Bir müsaade yalançı radyocu durumunu düşme şeyini bir sen, sen biraz konuş Faiz Serkan Bey'le. Ben biraz konuşayım bari Serkan Bey. Ee, ee, nasıl? Ayrıca ben 2. E, eleman <gülüyor> da size karşı yapacağım. Bugün ben yine hazırım. Bütün hazırlıklarım yapıldı Serkan Bey. Bir yapımada esirgemem yani. Sanırım dünkü yayında bana bir söz hakkı doğmuş. Öyle bir şeyler olmuş. Haber verdiler Serkan Bey. Serkan Bey'e bahsediyorlar diye. Ama maalesef yayını dinleyemedim. Bir çeviri işi varmış galiba. Bir çeviri işi vardı ya bu. Green'in 50 tonunu. Ne kitabın adı? Green'in 50 tonu. Kitabın adı mı? Shades of Grey. İngilizce 50... Fifty Shades of Your Lover. Neydi Oktay? Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey. Fifty'si 50, biraz fazla sanki onun. Shades of Grey diye bir kitap var ama. Shades of Grey var. 50... Aa bunun orijinal şeyinde yok mu bu 50'si? Yok hayır. Hadi hayır, ya. O adla başka bir kitap yoksa Shades of Grey e, bir tane. İşte şu falanlı filanlı kitaptan bahsediyorsun. Siz tabii evli barklı adamsınız. Eşiniz de istememiş olabilir o kitabı çevirmenizi. Valla vallahi benim bildiğim Şehit Ghost Grey gayet hani usturuklu edepli bir roman ama kitapla karışıyor sanki Allah Allah usturuklu edepli diyor. Hayır, Tabii herkesin hayır, şeyi yok. ayrı. Şey, gölge, anlamında. gölge anlamında. ya. <gülüyor> Hay Allah Serkan Bey. Yazarını biliyor musun? Yazarını biliyor muyuz Oktay? O kadın var ya o kadın. Kitabın yazarı o kadın. Nasıl bilmezsin Serkan Bey? Neyse, e... Ya bir dakika nasıl neyse deyip işin içinden tamam. sırıla bir saniye söyleyeceğim ben Yok, size Ben olaya tamamen zaten e, şey profesyonel bakıyorum Ay, karşılığı iyi çeviririm her şey <gülüyor> çeviririm hiç problem değil. Biz de o kitabın içinde biz siz çevirseydiniz çok güzel monte ederdiniz diye düşündüm. zaten benim e, Sercan'ın şimdi bu konuda olacak. Evet. Şimdi daha önce monte ettik de ne oldu demek istiyorum. Ya Oktay burada ağır laflar söyleniyor. Daha önce evet, size monte Oktay ettik Oktay de... Ege zaten Saniye yok. Valla Ege zaten yok. Resmen Yalançı... günahki hadise durumuna düşürdünüz Yalan... beni ya. Yalançı radyocu durumundan nereye geçtik? Valla. Bulam bulamadık <gülüyor> Norwegian Wood'u. Hakikaten ne? kocaman radyocu. Kocaman radyocu. Daha Norvec... kötü bir duruma düştünüz aslında. Ne Çünkü... monte edilen radyocu durumuna mı düştük? Monte ettik daha önce de ne oldu diye soruyor Serkan Bey. İçin içinde adının geçtiği kitabın adını dahi hatırlamaz mı? Ben hatırlamaz mıyım ya? Hayır, biz neydi? O, neydi o kitabın adı çok güzel de bir kitaptı yani. Bu o benim adı neydi ya? O benim başucuğum. Ama şimdi onu biz söylersek sürprizi kaçar. Siz söyleyin de Serkan Bey hiç sürprizi kaçmasın. Vallahi ben söyleyeceğimi söylemişim kitabın. Lafını okumuşum bitmişim. Vallahi açan okur doğru söylüyorsun. Ben gideceğim şimdi evde bakacağım ya. Vallahi hatırlamıyorum. Hani zaten okumanıca beklemiyordum. Okumaz Korkacağım. mıyım ya ben Soru say epo sayfa okuyorum. Bir ben hep biraz okudum. okudum. <gülüyor> yani ne, ne yalan söyleyeyim ben biraz okudum Serkan Bey ama sonra ne oldu hatırlamıyorum ya. Başka bir kitap girdi. Zaten bu kitabın düşmanı başka kitapla. <gülüyor> Bir yani de sizin isminizin geçtiği bölüm çok ilerideydi. Oraya varmak biraz Evet. Yani yok ben sadece orayı o. okudum zaten. Ben o yönden de eleştirmek <gülüyor> istemedim sizi ama hep yani, çok ileriye koymuşsunuz. Sonralardaydı bizim şeyler. Neyse yani, hakikaten o... çok çok şey oldu ya. Neydi adı? Şimdi... Abrakadabra. Abra Abrakadabra evet ben değil Ben hemen mi? başa koymadım ki yine sürprizi kaçmasın. Okuyup da okuyucu tamam ben aldığım, alacağım mesajı aldım deyip oradan çıkmasın diye. Ay kurban olur Serkan Bey. Valla yerden göğe kadar haklısınız. Şu anda mahcubiyetten hakikaten Norvecin But çalacak konuma geldim iyice. Ki radyomuzda olmamasına rağmen. Komşu e, radyolardan istese Koptay. E, ben daha sonra yayına bakacağım podcastta da şimdi merak ettim. Adı geçen kitap Shades of Grey eğer... Evet. Onu benim çok yakın bir arkadaşım çevirdi zaten. Hani çok düşük bir ihtimalle tutturmuş oldunuz bu arada. Hani çevrilen binlerce kitabı başından andığınız kitabı da gene... Aynı azından tanıyorsunuz şey. Tabii tabii hatta ufakta da olsa bir katkı yapmıştım yani bazen... En erotik bölümleri sizin çevirdiğiniz söyleniyor. <gülüyor> yok yok aynı kitaptan bahsetmiyorum. Evet. Siz hiç erotik çevirmiyor musunuz Serkan Bey? Bunu söyleyin bana. Aa ben sektöre öyle başladım. Sektöre... Sevme de, şey şey de değil. Ben o, o eşcinselliğin tarihini çevirdim. Öyle mi? Tabi. Ee, zaman... Tarihini yazdım deseydiniz daha havalı bir cümle olacaktı ama. <gülüyor> Havalar hava, tamam da <gülüyor> gerisi merhaba olur. Belki çok teşekkür <gülüyor> ediyor Serkan Bey. Ederim. Reklama gireceğimiz var. Aldık. Aldı. Aldı. Tamam, Oldu. tamam hadi görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ya. Çok hoş oldu Faiz. Ya tabii çok hoş olur. Olmaz mı Oktar? Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize bu arada bizi. Yani bizi bu kadar teşvik ettiler arada sabah teşvik sabah Norveç'in için bu çalmaya. Nereden ağzım... <gülüyor> Nereden ağzım yani, e, arada dedim yani. Orada nasıl unuttuk ya biz Erkan Göktaş'ın bizi e, kitaba monte ettiği kitabın? Abrakadabra'yı vallahi Oktay ben yani dün ne O kadar, ne kadar konuştuk. Onun. Başka yayınımızda da konuştuk Jude ben her bu şey... falan filan bilmem evet ne diye uzun uzun konuşmuştuk. Neyse demek ki bu bizim terbiyesizliğimiz. Var, bu da bizim terbiyesizliğimiz olsun. Ya da erken bunamamız diye. Bu arada Çağrı hatırlatması var. Ben anlamadım tweet'ini ama o sırada ben duyamadım galiba sizin konuşmanızı. Shades of Grey ayrı bir kitap. Ortalığı kasıp kavuran Fifty Shades of Grey. Ben de Fifty Shades film. of Grey dedim. O yok onun başında Fifty yok falan dedim. Ben de çok da şey yapmadım. Fifty Serkan. Yani. <gülüyor> adam ne kadar çok kitap çeviriyor. Şeyde alakası yok tabii ki yani. O da var. Evet yani o demek ki. Evli barklı çoluklu çocuklu adam sonuçta. Doğru. O tür kitaplarla evliliğini. Herhalde risk altına alacak değil herhalde. Zaten o tip yani. kitaplarla yer risk altına alınır ya da coşar gider evleri. Evet. Usta aktör Robert De Niro'nun restoranı var biliyorsun. Aa usta aktör Robert De Niro ve... <gülüyor> <gülüyor> yer ayırtamayınca e, bak neler gelmiş başına ya kimin e, adamı Deniro mu ha bir, yok Robert Deniro mu restoranında yere gitmek istemiş adamın biri Araburt Deniro'nun restoranına gidelim demişler Adam dedi mi de kim biliyor musun bir ilaç firmasının e, milyarder sahibi hmm. Stewart sevgili Stewart evet e, eşinin doğum günü için New York'ta Manhattan'da bir e, restoranı var reklam olmasın ismini vermeyelim Faiz Aman ver ne olacak ya vereyim mi? Ver, ver. Nobu. <gülüyor> <gülüyor> Valla bu da bizim Robert De bir güzelimiz olsun. Sevdiğimiz bir abimiz sonuçta. Hmm, e, restoran müdürü e, Sharon'la her zaman oturduğu masada yemek yemek istediğini söylemiş. Ancak Sharon müdür e, masanın daha önce rezerve edildiğini söyleyince, çünkü kış dolayısıyla kapama yapmış. Kapama yapmışlar Robert ve ondan dolayı rezervasyonlar da, kısıtlı efendim yani maalesef. Yani sınırlanmış. Tabii ki yani, tabii ki buyurun gelin. Aynısı e, bizim demiş, başımızda da var. Bak şu anda kendimizi Robert De Niro konumuna düşürdük. Ondan sonra tartışma çıkmış. Stewart kadın işletme müdürünü ölümle tehdit etmiş. Nasıl tartışma ya bu? Bunun üzerine iş adamının... Bu ünlü... bizim başımıza gelmedi şimdi yalan söylemeyeyim. Ünlü aktör Robert De Niro ve Dürü ünlü ortak olduğu restorana girişi yasaklanmış. He, artık gelemiyor, giremiyor yani adam içeriye. Sen misin tehdit eder? Tehditle sonra... bir yere varamazsınız beyefendi paranız paranız ben sizin paranız yok demedim zaten Tehdit edemeyin dedi. Tehdit edemezsiniz dedim ve onu da ettiniz. Sonra tabii geri adım atmış. Tehdit etmedim. Ben sadece ricacı oldum. Hı. Yani biliyorum kapamadan dolayı kış, dan dolayı bir takım sıkıntılarınız var. yeni sınırlandı falan filan diye ama e, dünya genelinde 25 şubemiz var. E, sizin 25, 25 yani şubeniz var. Başka bir tanesi Robert De Niro'nun. Tabii canım. Robert De Niro ya, değil. Robert De Niro'nun sahibisi. E, sahip olduğu Restorabin Fire. E, ama şey. Robert De Niro'nun Türkiye şubesi diye ayrı bir şey de olabilir mesela. Valla açarım. Mesela. Ha. O, o tip yani. Robert De şubeleri de var ama Nobu'nun 25 tane şubesi varmış. Ha o franchise almış diyorsun. Hmm, tabii canım. Ne kadar güzel. Bak şu anda aklıma yatıyor sevgili dinleyiciler. Kusura bakmayın sabah sabah ticari meselelere girdik ama... Yani aklıma da yatmadı değil. Neden olmasın? Neden olmasın denir modern sabahlarda ve başka konulara geçilir diyoruz. Buyurun. Biraz da ben buyurayım ya. hepsini buyur. Hadi buyurun valla. Bugün şöyle bakıyorum. Hımm. Amerikalı fotoğraf sanatçısı Jordan Madder e, balerin ve baletleri günlük hayatın içinde görüntüledi. Biliyoruz. Evet bunu biliyoruz. Bunu bilmeyecek ne var? Her bütün balerinler, baletler falanlar filanlar bugün e, gazetelerde... Sokaklarda. Evet yani oralarda buralarda. Çatılarda ee, falan filan. Evet. E, bugün doğan bebeklerin üçte biri Dahlia diyecek. İlk sözleri Dahlia olacak. Korkarım ben öyle bebekten. Yarın gazetenin ilk sayfasına çıkar. Dalya diyen bebe yakalandı. Dalya diyen sakallı bebe. Niye? Ee, İngiltere'de yapılan araştırmalara göre bugünlerde dünyaya gelen çocukların 3'te 1'i 100 yaşını görecek. Aha bak mesela Selin. Bugün doğan kız çocuklarının %39'u erkek çocuklarının %32 bir asır yaşayacak. Vay be. Vay nasıl, be. Nasıl hesaplanmış ya bu? Bakayım. Teknoloji çok gelişti demek Kaba ki. bir hesapla hesaplanmış Oktay. Ee, şimdi emeklilik yaşayı, bir dakika şimdi şöyle bir hesaplama yapmış. Nasıl hesaplandı? Şimdi ne, ne, nasıl katılımcılar konuyu yani? Bak, katılımcılar ebeveynleri en az 1983, büyük anne ve büyük babaları ise 1957 yılında doğan nesli kapsadı. Kız çocukların 100 yıl yaşama olasılığı %39'a çıkarken falan nasıl hesapladınız beyefendi uzatmayın demişler. Büyük anne ve büyük babaları ortalama 25 yaşında evlenen, onu anladık demişler, onu anladık. Maddi olarak baskı yaşamaya 20'li yaşlarından itibaren aşina olmaya başlayacaklar. <gülüyor> Arkadaşım Sade'de gelir misin? Zira emeklilik yaşı 70'e yükseleceğinden kalan 30 yılı refah içinde geçirmek için... Ali Tezer gibi konuşuyorsun ya. Yani o. <gülüyor> Oradan yatırım üstünü askerliğinde ona dahil ettirdim. Hadi bakalım hayırlı olsun. Mevzuat hakim olan bir adam gibi konuşuyorsun ya. Sosyal güvence uzmanı Fahir Ömüş. Sosyal güvence uzmanı yalnız. Ya bunlar... Sosyal güvenlik değil bakın. Yani... Her şeyin güvencesi Fahiro 3'tür diye konuşuyoruz. Ee, şimdi ömrün uzaması ödemelerinde uzun bir zamana yayılması anlamına geliyor. Öğrenci kredilerini 50'li yaşlara ev kredi ödemelerini ise 61 yaşına kadar. 61 yaşıma kadar ödüyorum geri kalan 40 yılı ferah ferah yaşıyorum demişler. Çok güzelmiş. Vallahi. Ee, ömür sürelerinin uzamasında tabii ki gelişen teknoloji ve yaşam şartlarının da etkili olduğunu herhalde söylememe gerek yok Oktay Bey. Gerek yok. O zaman bol bol teknolojiye vereceğiz kendimize ömürümüz uzasın diye. Bu arada ee, ben sen o haberi bize anlatırken Fahir... Ee, bu kanki kanki var ya. Maskot kanki. Maskot kanki. Kanki idi değil mi adı? Kanka mıydı yoksa? Kanki idi herhalde. Sen kankiydi, kanki dedin, ben de kanki diye. Sivas. Kaldım. Sivaslı kanki. Sivaslı. Sivas'tan sonra Sivas'ta kanki. Aynen öyle. Ee, kanki'nin burada o törende iki tane adamla el ele tutuştuğu bir da var. Üç kişi el ele tutuşmuş. Herhangi bir dansı falan var mı? Var. vallahi bravo Fahir var. Bir de nereden, bir şey söyleyeceğim. Nereden ya? bildin ya? Var çak, çak yapma dansı var bir tane. Çak yapma dansı Çünkü mı? Sen bunu sordun hemen alt taraftan öyle bir şey gördüm. Tam çak yaparken yakalandı. Herkes oturuyor. Kanki dans ediyor. Ay kuyruğu da falan var tabii ki. Ve çak yapıyor tam dans ederken. Çok güzel. Peki bir şey sormak istiyorum sevgi dinleyicilerimiz. Şene Selzik'te de. çak yaparken görüntülenmiş. <gülüyor> Diğer, <gülüyor> Yıldırım <gülüyor> Demir Öğren'le el ele tutuşuyor. Bir beyefendi <gülüyor> daha var burada. Takım elbisesi. Onu tanımıyorum. Ee, Şene Serzik'te de çak yapıyor <gülüyor> Teşekkürler Oktay Fotoğrafı daha güzel anlatamazsınız <gülüyor> Şimdi bir şey sorabilir miyim Bu <gülüyor> Doğru, şeyden rahatsızlık duymaya başladım Acaba benden ötürü mü yoksa genel insanlara yayılmış bir şey mi var Bu Gangnam Style dansını e, Yapanlara artık şey oluyor musunuz e, Bir rahatsız oluyor musunuz adamın kendisine, adama, adama kendisine ya. Ya. adamın kendisine i̇şte, değil adamın kendisinden adamın dinledim. dansını yapanlardan işte orada burada televizyonda kim sağda solda dışa ya yapıyorlar yapmasını yani çok... Aa, bizim arkadaş var o aynısını yapıyor ya aynısını Vallahi ben... o, o sizi bir rahatsız ediyor mu yoksa anladın? bana ait bir şey mi en son Gangnam Style Gangnam Style dansını Perşembe günü Berlin Bistro'da gördüm Fahir Ankara'nın Güzide Mekan bir dakika burada, ya Berlin Ber... Bistro dedin Berlin Bistro Cafe House ee, bir dakika <gülüyor> <gülüyor> bir saniye Oktay ee, bir dakika Öyle <gülüyor> Vallahi Berlin Bistro'da gördüm Ve yani beyefendi yapmayın olmuyor dedim Vallahi ama Demek zorunda kaldım Tabi yani çok yüksek bir e, şey vardı Müzik seviyesi vardı Fahir e, O yüzden dans eden kişi Karşısız <gülüyor> beni <gülüyor> duymadı Sen devam et parçayla ilgili Bir konuştuğumuz için ondan çalıyorum Yoksa hiç keyfimden çalmıyorum yani Çaldık mı biz daha önce bunu? Şimdi bunu, bunu mesela işte dans, dans etmek istiyor musunuz şu anda? Ya ne güzel söylüyor adam ya. Ya adam söylüyor? güzel söylüyor ben adama itiraz etmiyorum. Yok benim olayım. öyle bir şeyim gelmiyor. Öyle, öyle bir, bir şeyim gelmiyor. Öyle bir dans etme Çişim evlisi geliyor mu? Gelmiyor. O biraz geliyor evet. <gülüyor> Ama da ne güzel konuşacaktık. Valla ne güzel konuşacaktık. Gangnam Style deyince akla gelen isimler. Aa bir dakika hop bağlanmış pardon. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amayan. Vallahi aman dedirtiniz ya bana da yayında aman dedirtiniz yani. <gülüyor> Şarkıyla ahenk ettiniz fire aman. Vallahi ben ondan bir çok rahatsız olmaya başladım sağ olsun. Herkes öyle bir dans ediyor falan filan. Sen falan. dans ettin mi hiç ya da en azından hareket yaptın, yaptın mı? Ettim canım, ettim oradan. Sokaklarda dans ettirmişliğim var. Ha. Günaydın efendim. Günaydın efendim düştüm ya ilk defa oldu İrem e ben nasıl? İrem Hanım bir kez daha mı düştünüz? Allah düşürmesin sizi yani bu kaçıncı kez başınıza gelen hadise <gülüyor> ya. Fahir 1994'e gittin yalnız. 1994'e gittim orada kaldım bir daha yok, da gelmek yok. istemiyorum. Kalma gel gel. Hoş geldiniz İrem Hanım. Hoş buldum da bari siz yapmasaydınız ya. Neyi ne yaptık ya? ya? O müziği bile verdik. Bir saniye duyamıyoruz sizi bir saniye. Hoş bir saniye geldin. çok güzel müzik çalıyor bir şu saniye, an. Bir saniye durun. Ay iğrenç ya. artık o kadar sinirlerim bozuldu. Seviyor musunuz? Seviyor musunuz? Hayır yok ya. Çok Sanki biz de yani. sizin inadınızla çalıyormuşuz gibi değil mi? Ya fena bir şarkı değil ya, bence bu ya. Doğuşun yaptığı şarkı bile daha güzeldir. Kimin ya. yaptığı, yani, yaptığı şarkı? Gerçekten Doğuşun bir şarkı yapmış yani. Jennifer Danaflor'un şarkısının takip. O bile daha güzel yani gerçekten. Doğuşun yaptığı Doğuş bir şarkı mı? Doğuşun Atilla Taş yapmadı mı ya bu şarkıyı? Ha bunu, bunun kendi Atilla Taş yaptı da Doğuşun Doğuş yaptığı, yaptığı da. Doğuşun yaptı. Doğuşun saksı bir fotoğrafını hatırlıyorsunuz. E, Nettingari, Nettingari, Nattingari Evet o ya. Nettingari, Nettingari. Garilo, <gülüyor> Böyle bir şarkısı evet, var ya. Yani, ama siz her şeye peki. muhalif oluyorsunuz İrem Hanım. Onu beğenmiyorsunuz Hayır, bunu aşk beğenmiyorsunuz. Olsun, aşk olsun. Güzele güzel diyoruz yani. Niye muhalif olayım Neye ama. Neye güzel, güzel diyoruz. Sizin olmadığı sürece en son güzel doğuşa yapıyorsun. güzel dediniz vallahi şu şarkı. Biri yapıyor. Herkes yapıyor. Herkes yani, yapıyor. Şu Sabah Tümar herkes yapıyor. Yakında siz de radyoda dans ediyorsunuzdur da hani görmüyoruz ama. Sabah Tümar ne yaptı? Bizi çok yerideyiz demek ya bu konuda. Evet, o da o da yaptı canım programında. Birisiyle yaptı da hatırlamıyorum. Herkes yapıyor yani. Yaşar Nuri Öztürk yapmış olabilir. Ya da Sezen Aksu ikisiyle tanıdık. Yapmayan. Evet bir yok kaldı herhalde Siz yapmayan. yapmadınız mı hiç İrem Hanım? Yok aman Allah korusun. Ya yok. bırakın Allah aşkına o hiç izlerdi. yapmadınız mı? <gülüyor> o be o Kerem şey Bey dolmuşta be. gang mı yaptıracaksınız şimdi bak vallahi demiş. Vallahi Hayır, ben yok, tabii ekledim. Gibi, ya da şöyle yapalım. <gülüyor> Bugün son kez yapalım bilsin. Yap yapmayan da varsa şu anda yapma yani, şansı. Vallahi yapsın gereken... biz. Çünkü onun Herkes bir kez yapılması yaptı, gerekiyor evet. İrem Hanım. En az bir kere hayatınızda bu şarkıyla dans etmiş olmanız lazım. Bilmiyorum ben sizden beklemezdim. En azından o fonda o şarkının çalması yok. Daha bizden beklemediğiniz kıymetli. neler göreceksiniz, neler duyacaksınız İrem Hanım. Bakın. Teşekkür ederiz İrem Hanım. Teşekkürler, Çok tabii. teşekkür ederim. Hadi. Hoşçakalın. Hadi güle güle. Görüşürüz. Vay be. Oktay nasıl oturttum ama. Resmen oturttum Fahir. Yani sanki bu da İrem Hanım'a laf oturtmuşum gibi algılandı ama... Gerçi. istesek onu da oturturuz. Onu da oturturuz. Neyse bu yeter ya. Ay içim bulandı. <gülüyor> oh. Oh. Vallahi o oh. Yeterli. Gördün mü yani alacaksın şarkının bir kısmını. Demek herkes mu? o kadar da rahatsız değil. Bir saniye bir telefonumuz var. Onu da ben merak ettiğim için açıyorum. Onu da merak ettim. Sadece meraktan açıyorum sevgili dinleyiciler şu anda. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasin Kaykusuz. Yasin Bey hoş geldiniz. Siz de Gangnam Style'la yorgun musunuz? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ya. Buyurun. Küçükken bu Michael Jackson'ın Unwalker'ı vardı. Evet. Böyle ay yürüyüşler. Sonradan Unwalker olduğunu öğrendik. İşte cehalet. Dünyaya <gülüyor> yani tekrar oldukça. Evet. Aa, bir gün korkum bu dansın böyle aa, yetenek yarışmalarında falan tıpkı bugün Michael Jackson'ın dansını tek, taklit ettikleri Yok. gibi taklit edilmesi. Bu ancak Macarena dansı var. gibi bir danstır zamanında yapılan. Makarena zamanı zamanında öyle bir şey vardı toplu olarak yapılır falan filan şimdi onun da bir eğlencesi var ama bir süre daha böyle bizim sinirleri bozacağı benzer yani herkes yapacak çünkü. Makarana'yı hatırlıyorsunuz değil mi Yasin Bey? Hatırlamaz. Yani. Lambada Hatırlamaz hatırlıyor musunuz? Ama... Lamba'da çok acı bir hatıra. Lam... Da Lamba'da <gülüyor> mıdır Makarena mıdır peki Yasin Bey deyince bizim aklımıza gelmesi gereken şey? Be, beni ifade eder. Evet. Seni ifade Sizi tanımak için biraz soruyoruz. Ben ben hiçbir yeterince tutkulu değil. Beni ancak tango ifade Oo. Yani. Oo. Şu anda pek çok kadın. <gülüyor> Şuanda titriyor. Diyor. Yasin. Yasin. Yasin. Kadınların Tabii böyle titreme, seslerle değil ama. Kadınların titreme sesini duydunuz Faire'den az önce. Ya yani. Tek tek bir kadın bağırıyordur karım muhtemelen eşim. Evet. O öyle bağırmaz Yasin, ki o böyle bağır. Ya. Yasin. Evet evet tam olarak bu. Fahir yani Yasin ben... Bey'in eşinin taklitini yaptın yayında. Ya abi bu koltukta bir şey var diyorum. Ya. <gülüyor> Şu anda bir ilk. daha güzel değil mi? Bek evet. Ben şey bu şarkının klasik olmasından dansında klasikleşmesinden çok korkuyorum. Çünkü şey bu şey demek popüler kültür klasik hepsi birbirine girmiş. Yani her şey klasik olabilir demek. Her şeyin klasik olabileceğini ispatlamış oluyor. Ve şey, Yok canım o kadar siz erkenden şeye girmişsiniz Yasin Bey, kaç yaşındasınız? 35. 35. Ya erken Andropos falan diyeceğim bu kadar korkutmasın <gülüyor> sizi. Vallahi billahi yapmayın kurban olayım. Tiksinimiş biraz Yasin Bey de Ben korkuyorum bana olan bir şey yok efendim. Yani uçurma doğru sürüklenmemizi gösterir bu dansın klasikleşmesi. Yok yok daha klasik çıkıp Klasikleşmesi çıkardım. demeyelim popülerleşmesi diyelim canım şu ha, andaki tamam. şeye. Ama şey işte. Yasin Bey'in işte korkusu. Dostoyetkine gençken popülermiş mesela. Tabii tabii yani popüler popülerlik güzel bir şey de. Sayda yani, sonuçta bir Michael Jackson değil yani. Onu da ya şey yapalım. Ya bir 3 Her popüler pop, diyorum işte. Her yani. de klasik olacak bir de hani, şey. şey. Evet. ...biz dur mesela Be ben Yok, Siz anlarsınız. Tabii, tabii. Siz tangocu Yasin... ...her şeyden anlar bence. Eşiniz de... ...size zaten öyle bağırmıyordur. Yasin... ...diye bağırıyordur. Ben onu bir kez... daha ...düzelteyim sanki hanımefendi... Zaten Yasin Bey söyledi ona eşimin sesi çok daha... ...güzeldir diye o tabii ki. Dedim, dedim Ayrıca eşim birazdan bağlanır şey yapar yani... ...ağzımın aa, payını, payını verir. ...ahir ya da Ece diye böyle... ...Oktay diye şey yapabilir. Müdahil olabilir... ...tulma. Hmm. Yasin Bey çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hem eşinizin hem bizim gönlümüzü aldınız. Ne demek Çok teşekkür ederiz. Görüşmek, güzel, Görüşmek üzere. Evet. Demek ki öyle bir korku var bak. Yani bugünün popülerinin gelecekte Buyur. klasik olacak mı, olmayacak mı? Öyle bir korku var yani. Vallahi doğru. Ne demiş Kerem Bey? bu yaz Bodrum Gümbet'te makarena yapan fırıncı çırakları vardı. Duyurulur demiş. Hala mı? Hal işte fire. Senin teorin de bitti. Hadi ya. Makarane benim teorim bitti ki hocam. vallahi o zaman makare. Ya, ya o işte anca Bodrum'da. E, Lambada Bodrum'da. yapan fırıncı çırağı var mı? Ondan bahsedin bana. Lamba da yapan Makaronayı herkes yapar. Oktay. Efendim canım. Şimdi reklama gideceğiz de canım. Buyurun. Sonra toto çalayım mı sana? Bana Canı mı şeyde. çalacaksın? Sana toto çalayım mı ister vallahi misin? Valla fırıncı deyince toto istedi canım benim ha. Çal hadi valla. Valla mı? Hadi. Peki o zaman çal. Ama onlar şu Gangnam Style'yı bir sileyim de. Sonra bir daha dinlemek zorunda kalacağız. Deli olarak kalmasın çünkü siz programda Gangnam Style çal... Yo çalmadık Yo, abi bak çalmadık. listeye bak. Çalmadık abi öyle bir şey yok falan deriz. Yani. E, hadi önce reklam arkasından da toto. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oktay bugün hiç mini bilgi yapmadık. Ya mini bilgileri girmedik değil mi? Evet. Senin köşen var bugün. Yok ki dün girdi. Dün mü girdi? Hmm. Benimki miydi bugün? Bugün bak Excel tablosuna. Abi Excel tablosunu bulamıyorum sonuçta ya. Abi. Ya bugün benimki miydi Ege'ninki miydi ya Ege'de yok şimdi. Bilmiyorum da dinleyicilerimizin mini bilgileri var. Erdem Bey'i sen mini bilgilere çok güzel bir şey tane. Ne atmışsın. vermiş? Ya böyle okuyayım mı? Doğrudan Bence öyle olsa... yok mu? Onu hemen direkt canlı yapalım ya. Ama yani o mini bilgiyi veren kişinin sesinden olması gerekmiyor mu? İstersen ben biraz bahsedeyim. O zaman Erdem Bey'i arasın onun mini bilgisini girelim. Tamam. Mini dedim... bilgi vermek. Mini bilgi köşesi yapalım ya. Mini bilgi köşesinde bugün söz dinleyicilerimizi. Evet bugün söz e, dinleyicileri. Mikrofonlarımızı dinleyicilerimizi. Mikrofonlarımızı dinleyicilerimize uzatıyoruz sevgili dinleyiciler. Yeni başladığımız köşemizde. Mini bilgilerde bilgi vermek isteyen e, ve bu bilgileri paylaşmak isteyen dinleyicilerimize telefonumuz e, açık, mikrofonlarımız açık. Telefon numaramız 210-30-30. Hatta... İstersen bir örnek yapalım. Bir örnek yapalım. Bir örnek daha doğrusu yapalım dediğim eski kayıtlardan bir tanesini girelim. Ve bugün zaten bunu yapanlardan birine de şey verelim. Ee, Iron Maiden Tribute'e e, bir çift davetiye verelim. Ne, haline, ne zaman? Ee, ne zaman olduğu belli. 17 Kasım Cumartesi günü. If Performance oldu mu? Hayır canım. Crossroads çay yolu. Ne alakası var? <gülüyor> ne alakası <gülüyor> tebe, tebe, tebe, tebe, tebe tebe tebe tebe tebe. Herhalde tebe ettiğim anlıcılmıştır. Evet, tebe etti. Ee, bu Iron Maiden Tribute konserine davetiye kazanmak isteyen dinleyicilerimize ee, şu anda kapımız, mikrofonumuz, her bir şeylerimiz açık yani. Serbest. Mini bilgi paylaşacaklar. Ee, Fahir dediğim gibi yani şey yapalım. bir yapalım. kayıtlardan bir tanesine girelim. Eski kayıtlardan bir tanesine ee, ben ulaşabilirsem bir saniye bakıyorum Bir bakabilirsen e, sevgili dinleyiciler. Bir bakalım ona. Dün girmiş olan şeyler var. Evet onlardan birini girelim. Orada A Atasoy diye bir şey var. Ona ee, girebilirsin. Tamam. Atasoy. A ha, Atilla Atasoy'unki. Mini bilgiler. Anılar şarkısıyla tanıdığımız Atilla Atasoy aslında eczacıdır. Mini bilgiler sona erdi. Böyle tek cümle olduğu için tabii ki yani, e, yani çok kalıyor. Bir, e, yani şey Atilla değilmiş Atasoyla gibi geliyor ama bilgiler, değil tabii ki. Değil. Atilla Atasoy ile ilgili bilgilerin hepsini birden vermek mümkün değil tabii ki tek tabii. cümle. O yüzden yani kısıtlı zaman içerisinde tek cümleyle anlatılabilecek şey güzel spot ee, program. yani bunu herkes bilmeyebilir. <gülüyor> bunu da paylaşalım falan diyorsanız sevgili dinleyiciler. Evet. Niye şey yapıyorsunuz? Niye bunu paylaşmıyorsunuz? Çünkü bilgi paylaşıldıkça güzelmişti. İki tane şey var. Bir sevgiymişti, bir bilgiymişti. Yani, Sevgi saygı da olabilir mi Fahir? Saygı. İki sev kuralından. İki sev kuralı saygı da değil mi paylaşıldıkça o da bir üreyişli olan üreyişli bir şey yani. Üreyişli sen saygı duyarsan o da sana o da saygı sana duyar. Böylece ee, otomatikman. Böylece hayat daha ne kadar güzel hale gelir. Ve ilk e, konuğumuzu alalım hattımıza. Mini bilgilere. Günaydın efendim. Günaydın iyi yayınlar. İyi Teşekkür yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Serhan Bey. Serhan Bey bir saniye ben hazırlıklarımı Bir saniye yaparım. Serhan Bey biraz tanıyalım size hangi alanda e, uzmansınız, mini bilgi vereceksiniz bize? Ee, Sürpriz olsun san... bence söylemeyelim ya. Evet evet. Tamam evet. peki. Pek. Mesleğimle de ilgiliyiz. Öyle mi? Tamam. tamam. Evet. Hazır mısınız Serhan Bey? Tabii, Yalnız fonu falan kapat karışıyor yani. Şey evet yapayım. pardon özür dilerim. Mini Bilgiler Dünya çapında şöfrete sahip olma önce ile Barcelona'nın ev arkadaşı olduğunu biliyor muydunuz? Mini bilgiler sona erdi. Çok değişik bir formatta hazırlamışsınız Serhan Bey programınıza. Evet. evet yani böyle... biliyor muydunuz tadına? Evet. evet ama evet, yani o... ama o bir cevap aslında. Yani soru işaretiyle bitiyor ama. Çok değişik evet. oldu. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Soru şeklinde ben, mini bilgiler. Bir ilk yaşandı bugün programımız. <gülüyor> Yalnız sanki bu bilgi dün verilmiş gibi geldi bana. Ay, ben pek bilinmiyor diye düşünmüştüm ama. Yok, bu bilgi dün. Ay çok kişi bilmez hani bunu. Doğru. Doğru. Çok kişi bilmez ama dün mini bilgilere bunlarla başlamıştı. Mini bilgilerin ilk bölümünde bu bilgi verilmişti zaten. Peki, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ ol Sağolun Hoppa gönderdik dinleyicimizi. Demek ki mini bilgilerde tekrar da çok önemli abi. Tekrar şart. Yani, çünkü çünkü bak, tekrar şart. bu bilgi verildi bugün soru şeklinde. Günaydın. Bir saniye. Bir saniye günaydın saniye. efendim. Bir Hayır saniye. sesiniz günaydın. gelmiyor. Çok Niye? derinden duyuyoruz sizi. Niye öyle? Niye öyle günaydın. Vallahi günaydın. Yok, Rica etsem içeriden 36'ya bağlamasın arkadaşlar. Sevgili dinleyiciler 36'nın içeriden bir numara olduğu anlaşılmış oldu bugün. Kusura bakmasın dinleyicimiz yayına gelmiyor bir türlü sesi. Onu o şekilde yapalım. Tekrar Maalesef tekrar denersin. E, tekrar denerse e, o şeye ulaşabiliriz. Gerçekten çok heyecanlı bir e, an Tam şu Tam da an. en güzel böyle start almıştık. Çok iyi gidiyorduk Oktay. Ne verecek ee... acaba mini bilgilerde bugün? Günaydın efendim. Aa, ama vallahi var ya bu ee, telefon dünyası beni hakikaten ee, şey yapıyor. Sinirlerimi adeta laçka ediyor. Hiç şey yapma fail. Bilgiye ulaşma yolunda ee, bu tip çabaları göstereceğiz mecbur. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Selim. Selim Bey hoş geldiniz. Siz de mi, mini bilgilere gel, gel, gelesiniz. Evet. Daha önce evet, dinlediniz doğru. mi Selim Bey mini bilgileri? Hayır dinlemedim. Şimdi işe giderken yolda dinliyorum. Arabayı kenara çektim. Kısa bir bilgi ben de paylaşmak Tabii istedim. Tabii ki. Bir saniye. Önce sinyalinizi dinleyin efendim. Lütfen sinyalden sonra mesajınızı bırakın. Mini bilgiler 40'ı e, çıkmak deyimi gök tanrı inancından gelmektedir ve ruhun bedeni kırk günde terk ettiğine inanılmaktadır. Mini bilgiler sona erdi. Selim Bey gerçekten... Valla harikasınız. Ya. yani. ya Çok teşekkür ederiz Selim Bey. Evet. Gerçekten bize bir ufuk açtınız. Çok güzel oldu. Bilgi paylaşıldıkça daha da güzel oluyormuş değil mi? Evet. Evet, evet. Yani en azından bilmediğiniz şeyleri, daha önemli bilgileri paylaşmak daha bence... Tabii ki. Evet. Hep magazin olacak. değil tabii ki, hep evet, magazin değil. Biraz da... Hep popüler olan şey değil, biraz da... Evet, e, dinler e, kültürümüzü, dinler. Yansıtan, evet kültürümüzü yansıtan şeylerden paylaşmak da güzel olacak. Çok zor, teşekkür ederiz. Çok teşekkür Bey. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz efendim. Huzurlarınızdan sevgiyle ayrılıyoruz efendim. Aslında Selim Bey'in bir de e, eleştirisi vardı bundan önce... Bir öz eleştirisi de vardı tabii ki Oktay. Hep Gökhan'ın hep hep diyordu. Hep Berksan hep Kutsi demedi biraz da dedi Gökhan'da. Evet, evet buyurun. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın. O, o Erdem acaba kötüdeki Erdem miydi acaba? Aaa Aa, o Erdem Erdem, bu e, Erdem. Dün, dün siz tweet atmışsınız mini evet. bilgiler. O mini bilgileri biz seslendiremedik çünkü programımızın formatı gereği mini bilgileri veren kişi seslendirmek zorunda. Herlenme. Doğru üstüme alınmışım yani. Evet evet doğru alınmışım. Erlen Bey hazır mısınız? Hazırım heyecanlanım. Mini bilgiler. Ege Fahir Oktay, Hısım, Akraba, hatta kardeş bile değillerdir. Keyifler olsun. Mini bilgiler sona erdi. Eee... Tebrik ediyorum ben programınızdan dolayı Erdem Bey. Teşekkür ederim. Yani bilginiz şahaneydi. Onun üzerinden on. Yalnız programın formatı gereği programda e, merhaba denilmiyor ve veda edilmiyor. Evet keyifler olayı. Maalesef orada maalesef e, bir sonraki oranın, şeyde biz onu maalesef montajda kesmek zorunda kalacağız. Zorundayız. Yani bunu da siz buradayken söyleyelim. Ama bilginiz dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz ben bilginiz. teşekkür ederim. Ben Sağ olun ederim. Erdem Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir arkadaşımız vardı. O, ne oldu? Vefat etti? O, o Maalesef. Ya, maalesef, maalesef genç kaybeti. yaşta. Efati to. Ama tabii ki hayat devam ediyor. Tabii ya da ki. Öyle öyle. <gülüyor> öyle. Öyle. Sonuçta ölen ölümüyor değil mi? Evet. Doğru, çok doğru. teşekkür ederiz. İyi, Sağ ol ya Erdem Bey. Mahvettiniz, bitirdiniz bizi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoppa! Erdem Bey'i de gönderdik. Baba, Mini bilgiler abi. galiba tuttu Mini bilgiler tutacağı Görüş benzer Oktay. Mini bilgi galiba ama bu kadar çok a, sinyal girince acaba şey mi oluyor? Ney? Bir rahatsızlık mı veriyoruz ama. Ama her Kesin... sinyalden sonra bilgi veriliyor. Yani mesela evet. boş boş sinyal değil. Hayır. Boş sinyale karnımız tok diyoruz. Evet. Konusu olan bilgisi olan arasın. Bak çok güzel geldi. Bilgisi evet. olan arasın. Evet. Aksi tercihleri de aramasın dinleyicilerimiz. Günaydın efendim. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey hoş geldiniz. Kıllı Bahadır mı? Evet evet. Tamam. Eskiden veteriner Bahadır'dır. Yani de bir bir Bahadır bilgi olarak bunu evet, da verebiliriz. Emriliyorum, emriliyorum zamanı. Ama Bahadır Bey siz bize ben veterinerim dediniz. Veteriner Bahadır dedik. Ben kıllıyım dediniz. Benim sırtım kıllıdır. <gülüyor> <Bahadır'dır gülüyor> yani kıllı Bahadır kaldı. E, başka, başka bir özellik eklersem inşallah ona döneyim. E, öyle. Öne Nasıl işten çıkan efendim? bir özelliğiniz var mı Bahadır Bey? Bu son dönemde en azından son birkaç aydır. <gülüyor> Çeviriyle uğraşıyorum bu ara. Çevirmen Ama, yani bahadır... Ama çevirmen kadromuz bahadır, dolu. Maalesef. Programımızda çok çevirmen var. Oradan kadro veremiyoruz. Yani çevirmen Serkan Bey mesela. Yani şimdi o çevirmen Bahadır derse karışır. Neyse evet. Bahadır Bey konumuz bu değil. Bilgi konusunda bizi herhalde aradınız. Şey bilgilerinden sonra kültürlü Bahadır olabilir. Bilmiyorum bakacağız artık. Bakacağız artık onu değerlendirecek. Evet bekliyorum ha. sinyali. Kuhaf yapısıyla değişik şarkılar söyleyen Gladys Knight, Whitney Houston'ın teyzesi. Kıllı Bahadır'ın sunduğu mini bilgiler sona erdi. Ya vallahi resmen sizi şey Yapış, yapmış gibi... Yapışmış Bahadır Bey. Bahadır Bey. Yani bence bu size yakıştı. Siz de bununla yaşamayı öğrenin. Yapışmış. Sorundayız, hem sorundayız. yapışmış hem yakışmış. Benim bir yani. parçam zaten. Yalnız ben ismi anlayamadım. Whitney Houston'ı anladım da teyzesi kimmişti? Gladys Knight. He. Ya bunu biliyor hayatta muydun? Hayatta mı acaba tecrü sanırım? Evet yaşıyor mu ya. eski hala. Şeyde, niye ne yazık ya, ki canım kadını niye siz şey... Aynen, yani yeğeni ölmüşken tecrüksünün evet, yaşaması üstüne. her yeğeni öleni toprağa mı sokacağız şimdi? Vaya Vay yani. yeğen doğru. acısı Ama çok <gülüyor> acıdır. Üstüne öldüğünde çok üzülmüştüm. <gülüyor> evet yeğen <Tamam>. acısı. Siz <gülüyor> o acıyla bunları söylediniz evet, birden evet, o yüzden evet, doğru evet, söylüyorsunuz. Peki Bahadır yani, Bey teşekkür ederiz. Sağ olun görüşmek üzere. Allah Allah. Tecrüksünün hayatta olduğunu öğrendik. Vicdansız Bahadır diye geçecek vallahi. Hem kıllı hem vicdansız. Teyze yeğen, yeğen acısı gördüğü için çok şey yaptı. Günaydın Pardon. efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emrah Bey. Emrah Bey ne oldu hayırdır böyle nezik bir ortamda bizimle muhatap olmuyor? Ne kök kök öksürüyor arkadaki adam ya. Kim o? İş arkadaşınız mı o, Emrah Bey? Çalışanlardan bir tanesi. Yani Sefil çalışan. <gülüyor> Siz mal sahibi misiniz? <gülüyor> yok biz de çalışıyoruz. Büyük sahibi <gülüyor> <gülüyor> misiniz? <gülüyor> Niye keyfiniz yok ki Emrah Bey? Bizden Bilmiyorum. biz mi bir şey yaptık? Ne oldu? Boyun da onun acısını çekiyorum şu anda ya. Geçmiş olsun çok geçmiş olsun. Valla büyük çok geçmiş olsun ederim. hatta. Peki Emrah Bey size bırakıyoruz mikrofonlarımızı. Lütfen Peki. hazırsanız bekleyiniz. Peki Mini Bilgiler Modern Sabahlar podcastlerini Facebook sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz Mini Bilgiler sona erdi Ya öyle bir şey var herkes ulaşamıyor podcastlere falan diyorlar Facebook sayfasından siz rahat rahat ulaşıyor musunuz Emrah Bey? Doğrudur doğrudur Doğrudur diyorsunuz peki Oldu o boyun tutukluğuna sövdü bir arıza var yani. Dün aradım, sinkilerle görüştüm. Halledeceğiz falan dediler. Ha onları de böyle halleceğiz diyor. diyorlar. Hep bize ben de öyle, bize de öyle diyorlar. Biz de soruyoruz. Çok zor bir şey eğer o günlerdir bekliyoruz bakalım. İstanbul'dan Kerem her gün yazıyor, her gün yazıyor arkadaş bu ne zaman düzelecek, ne zaman düzelecek. Ona da bir şey diyemiyorum. Emrah Bey o değil esas sizin boynunuz ne zaman düzelecek. Bir ya, yanınızdaki arkadaşın şeyi öksürüğünüzü. O, bir o yanınızdaki... hep yanınızdaki. Hep hasta. Hep hasta. Marazmik değil mi? Valla, yorum yapmayayım Ya alakalı. yorum ya adam valla şey yapacak ya. marazmikte herhalde. O bilemeyeceğim dediğim. Maraz ne olduğu konusunda. İşte yani o da marazlı yani, var. marazlı. Emrah Bey çok geçmiş olsun. Bütün ofis içeri. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Rica ederim. Bezir söyleyin. Bezir ya. ya Diğer başı, içinde başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. En kısa Dostlar zamanda. sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. E en efendim. kısa sağ zamanda. Sağ olunuz efendim. Dileğe ne dediğiniz anlaşılmadı. Vallahi Nasıl ben sorayım. şeye gireyim mi? Herhalde bir reklama falan gitsiz. Yok, iyi yok olur mu? Gibi. Mini bilgi yoksa girelim abi. Çünkü Mini bilgi var, bilgi var olmasına o da. Zaman o zaman reklamı sağ... dinleyelim sonra hemen tamam doğru. Hemen falan. diye bir şey yok. Hemen diye beni lütfen iki ayağıma. Hemen, hemen, hemen, hemen. yapmamız lazım. Çünkü bilgi çok önemli. Radyoottu'da trafikte geçen zamanın adı. Bir sonbahar akşamı. Bunun konusu da harika kamyon arkası yazılır. İleç kafe bile ikisi girer öder. Ben hala yalnız görürüz. <gülüyor> Ölmek sorun değil de kefen tarzım değil. Çok garip geldi bana. Bayağı da asi bir şey aslında. <gülüyor> Harikaymış gerçekten. <gülüyor> Geçen akşam böyleydi. Akşam alışkanlığınız bir sonbahar akşamı. Pazartesi Perşembe arası 18'de. Podcast'i radyo.com.tr'de. Onu ben de yapabilir miyim Oktay Canber? Ya onu gözlerinden ben heyecanlandığını anlıyorum ya. Geçen akşam böyleydi. Canbercim, Allah. aynısını. Ağzını ya. ağzını seveyim senin. Ağzını seveyim senin. <gülüyor> evet. Evet. Yani mini bilgilere dönelim bence. Mini bilgilere, e, mini bilgiler. Evet sevgili dinleyiciler, hiçbir hanfendinin vereceği evet bir ya, mini kadın bilgi yok. Hep kadınların hiçimiz neye yok hep erkek hep erkek ya. Vallahi programı hormona boğdunuz yani. Yani hormona dediğim, çok özür dilerim, erkeklik hormonundan bahsediyorum yani, özür dilerim. Yo ben öyle şey yapmamıştım ama vay. Sen... Oh, bu benim hatam, bu benim hatam. Niye ben bir, böyle iki, hatalar üç, yapıyorum? 4, 5, 5 tane mini bilgi geldi. Evet, şu anda 5 <gülüyor> mini bilgiyle birinci sırada bir sürü e, dinleyicim güzel Günaydın. Günaydın Günaydın, Kimle görüşüyoruz? Çağdaş Akgünlü, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, Çağdaş Bey nasılsınız? İzmir'de havalar nasıl? Geldiniz mi, gittiniz mi, ne yaptınız, ne ettiniz? Ya sen bir haberiniz olur canım, mutlaka zaten başka yani... kalmadan <gülüyor> Çağdaş Bey yapmayın, mahcup etmeyin bizi yayında, lütfen <gülüyor> Nasılsınız, iyisiniz? Bizi bir saniye siz nasılsınız? Valla iş güç koşturmaca devam ediyor ee, İş ya. güç koşturmaca, nereye kadar Çağdaş Bey? Mini Çok bilgiler köşemizi kadar. beğendiniz mi? <gülüyor> Bakın beğendim beğendim. Siz Sizde bir katkıda bulunacaksınız galiba. Evet evet ben de katkıda bulunacağım. Neler, buyurun dinliyoruz. Bir saniye, bir saniye ben... ama sinyaliniz ilk başta girsin. Mini bilgiler. Geçici verginizi 17 Kasım'a kadar ödemeyi unutmayınız. Mini bilgiler sona erdi. Çok güzel bir bilgi oldu bu. Esnafa yönelik bir bilgi Vallahi hakikaten e, doğru dediniz verdi. çok güzel 17 Kasım İşte esnafın e, esnaftan başka dostu yok gerçekten de Bunu bir kez daha ortaya koyduğunuz Çok teşekkür ediyoruz Çok Çağdaş teşekkür Bey. ederiz mini bilginizden dolayı Çağdaş Bey Adam Aa, verdi, bilgi, verdi bilgiyi gitti ya Rocket Verdi dedi. bilgiyi gitti ya Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya Ben benim bilgimi verdim kafam rahat abi deyip roketledi ya adam Herhalde vergiyi ödemeye mi gittin? Ne oldu? Abi 17 Kasım'a da bir şey kalmadı sonuçta ya. Hmm. Şunun şurasında 13 Kasım'dayız 4 gün sonra. Ay insan ter döküyor vallahi ter döküyor. Günaydın efendim. Ha, günaydın yok yayından düştük diye tekrar aldılar da Çağdaş Bey tekrardan. Evet çok teşekkür ederiz. Biz ben bir daha teşekkür ederiz. Güzücü çağ... bilgiler verdim kusura yok, bakmayın Yok kusura bakmayın, bakmayın. esas siz kusura bakmayın. <gülüyor> Bu tarz şeylere baktığı zaman da gösterdiği söylemek lazım. <gülüyor> Sonrasında güzüyor. Bizi... Gevrek gevrek gülerek bizim sinirlerimizi daha da bozmayın. Siz... Ne kadar ödeyeceksiniz 17 Kasım'da geçici verginizi? Çok affedersiniz Çağdaş Bey. Daha, daha hesaplatmadım ya. Yani Vallahi, daha da hesaplamışlardır da hı. işten güçten koşturmaktan şey yapamadım. Onu da adam belki adam. bir dinleyicimiz söyler. Yani 17 Kasım'daki geçici vergelişi hoş... en kısa zamanda hesaplatmayı unutmayın diye. Yani e, o da gelebilir. Takip edin. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden. <gülüyor> tamam, görüşürüz. Abi, güzel, hoş güzel. Güzel. Hoşçakalın. İnşallah Ankara'da görüşürüz bir tek sefere. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz yani şimdi bir hanımefendi diye diye şurada gene e, ortamı Erkek egemen bir hale getirdik. Bir bir ilaç niyetini, ilaç, şifa niyetini, magazinsel olur, her türlü olur, püf noktası olur. Onu ben çok güzel aradan tıkır tıkır verin bir tane hanımefendi. Bir mini bileyim. bilgi ya, bir mini bilgi. Bir kadın istiyorum lütfen ya. Çünkü zaten mini bilgi programımızın içinde e, erkek sesi. Ne sesi, ve ne şey sesi? Erkek, erkek sesi. Erkek sesiyle seslendiriliyor. Yani e, benim verdiğim mini bilgi, Fahir ve Ege'nin verdiği mini bilgi. Yani şimdi... Biraz kadın sesine de ihtiyaç var değil mi? Ya tabii ya. bir Hoş bir kadın sesin hoş. hoş olmaz Ol, mıydı? Yani. Vallahi bence çok hoş olurdu. O yok diye bir şey yok Oktay. 1, 2, 3, 4, ya 4, bu da kadın 6. çıkmazsa ben burada mini bilgileri kesiyorum. Bak o kadar da iddialı konuşuyor Program yayından kalkabiliriz. Program yayından <gülüyor> kalkar sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın tekrar ben Selim. Allah'ım <gülüyor> <bir> nasıl? <gülüyor> Vallahi boğdunuz ya bir kadın kadın çığlığımızda... Da, ne yapalım yani yapılacak bir şey yok halde biz arıyoruz yani bayanlardan da bekleniyor ama yapılacak bir şey yok yani. Bayanları, bayanlar beğenmedi galiba programı ya ben onu söyleyeyim ben, size. Olabilir. olabilir abi olabilir, olabilir. olabilir. çok mantıklı. <gülüyor> Selim evet. vereceğiniz evet. ikinci mini bilgiye açız şu anda. Evet yani bir e, tarih gene ben de bir önceki e, arayan arkadaş gibi bir bilgiler... Lütfen sü yani sürprizini kaçırmayın ama. Tamam. Mini bilgiler... 22 Kasım e, saat 17.30'da Kültür Bakanlığı e, Türk Dünyası Müzik Topluluğu Türk Ocağı Binası'nda ücretsiz olarak konser verecektir. Mini Bilgiler'de reklamları dinlediniz. Selim Bey. Evet. Yani tabii ki e, teşekkür ederiz. Bir kültür sanat <gülüyor> bilgisi verdiniz de. <gülüyor> kültür sanat etkinliğinde bu bilgi yani, vermek isterim. Ama yani programımızın formatı gereği reklam alamıyoruz. Bu reklam değil. Hayır bu reklam, bu reklam değil ama. Reklam, değil. Bu ne yani bu? burada 8-9 tane bilgi verildi ya. Bu programın evet ismi dahil formatına uymuyor. Yani mini bilgi değil bu. Yani <gülüyor> mini bilgi değil, bilgilendirme diyelim onu işte, Onun onu, diye. onun yeri bu program değil efendim. Yani <gülüyor> mesela tamam, yarından tamam. itibaren bir bilgilendirme diye bir köşe yapacağız. Onda tamam. mesela dinleriz. Tek bilgi. O zaman sürçü işlediysek affolur. Affolur canım. Aa, kültüre her zaman. Ne konser bir daha şimdi köşe bittiğine İyi. göre rahat rahat dinleyebiliriz sizi. Tamam. Ee, 22 Kasım tarihinde e, Eski Türk Ocağı binasında bu otelin karşısındaki e, Eski Türk Ocağı binasında müzesi olarak verilecek bir konten. Eski Türk Hoca Adeniz Devlet Resim Enkar Müzesi'nin salonu değil mi? Evet evet evet evet orada. Şahane de bir salon. Evet doğrudur. E, saat akşam akşamleyin 7.30'da yapılacak konser. 7.30 gibi başlayın o konsere. Evet tamam. tamam. Siz tamam. sahnede misiniz? E, yok ben izleyiciler arasındayım. İzleyiciler arasında tamam. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür sağ olun. Ben be. sağ, teşekkür ediyorum. sağ olun. Kadın, kadın sesi, kadın sesi bir programı bir kadın sesi aranıyor. O kadın ki <gülüyor> alo. He? <gülüyor> <gülüyor> Alo. Ay, oh, be. Ah, oh be. Alo. <gülüyor> yani günaydın. Hoş yani, geldiniz. Yani oh be derken yanlış şey yapmayalım. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Hanımefendi. Günaydın, ben Firiz. Ee, sürekli izleyicinizin, dinleyicinizin e, programı yeni açtım. Evet. E, aklıma bir mini bilgi gelmedi ama bir istediğiniz için e, aradım. Çünkü siz yani bu kadar bilgisiniz, izleyiciler, dinleyicilerinize çok güzel bilgiler aktarıyorsunuz. O kadar çok yalvardınız ki ben de ses olarak Gerçek, Gerçekten abi. yalvardık Filiz Hanım doğru söylüyorsunuz. Ya evet. biz de acınacak hale gelmişiz oktay bir taraftan gelmişiz. dışarıdan olsun bakınca. Falan, olsun ne yapalım yalvardık yani Filiz Hanım da bizi kırmadı. Yok mu Filiz evet. Hanım küçücük de olsa bir çünkü programımız evet. mini bilgi yani e, hangi konuda mini? Her Peki, konusu de, konu. De. Konu serbest. Önemli <gülüyor> olan <gülüyor> bilgi vermek. Bir mini bilgi. E, e, konu, konu serbest örneğin. E... Bir saniye ama bir, bir saniye. saniye ama, sinyali ama. girelim eğer öyleyse. Yani programın bir şey varsa sinyali, sinyali girmemiz gerekiyor. Bir saniye lütfen. Evet. Bir saniye. <gülüyor> evet. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Mini siniz artık Firuzam. Ha girebilirim. Ee, spor yapıyorsunuz, kilo vermiyorsunuz. İlk 20 dakikadan sonra yağ yakmaya başlıyorsunuz. Ee, minicik bir bilgi ama önemli diyeceğim. Tabii tabii seyit tamam Mini bilgiler sona erdi. Ne kadar güzel bir bilgi parasız. İlk 20 dakika <gülüyor> ne kadar önemlidir ya? Basketbolda son 30 saniye, e, evet. sporda da ilk, 20, i̇lk dakika 20 dakika çok önemli. Vallahi çok evet. güzel oldu. Çok teşekkür evet. ederiz Firuzam, sağ ol. Görüşmek ben üzere, hoşça kalın. Sağolunuz efendim, hoşçakalın. saygılar efendim. Görüşmek üzere, ne, efendim. Ne iyi arkadaşlar. günler efendim. İlk 20 dakika spor yaparken çok uzun Dediğin gibi basketbolda da son 5 saniye Çok uzun bir süredir Günaydın efendim Günaydın efendim Günaydın, Kusura bakmayın yine hormonlu ses <gülüyor> Valla bugünkü erkekler de baya bir... Kalla abi Davudi sesli adamlar bağlanıyor Hormonlu olduğunuz kadar tavırlısınız da Beyefendi <gülüyor> İsminiz nedir acaba Işık Önal efendim Işık, Işık Bey, hoş Bey, olur mu? Ne kadar güzel sizin sesinizi duyduk Teşekkür ederim Ben de tabi konumla ilgili mini bilgi vermek istedim Lütfen bekleyelim efendim, efendim Işık Bey, bir şey saniye Bir saniye bekleyin Mini bilgiler Kış günlerinin geldiği bu aralar Ortam ısısı artı 7 derecenin altına indiği zaman Kış lastiklerimizi takmayı ihmal etmeyelim Diğer lastiklerin performansı ciddi olarak düşecektir İyi günler. <gülüyor> Gir Bahir, çık hayır, yeni hayır. Yeni. çıkamadım. Ay çıkamadım. Girdim çıkamadım. Yeni bilgiler sona erdi. Işık Bey, vallahi son, Işık çok Bey çok güzel oldu ya. Eskiden ya. sıra kimde diye bir şey vardı ya. ona döndü ya. Ona döndü vallahi Işık Bey. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir bilgi verdiniz gerçekten. Siz değiştirdiniz <gülüyor> muhakkak değiştirmişsinizdir siz değil mi arabanızda? Bugün çıkıyor. değiştiriyorum. Benim hazırdır zaten. Cantlı durur lastiklerim. Kış lastikleri bir de daha ince kullanılmalıdır e, metrekaresini azaltmak adına evet. daha iyi tutulsunlar diye kaygan... Mühendisiniz derinde. değil mi? Efendim? Mühendis misiniz? Evet, Ottu Makina. Ya ben var ya yani hakikaten işte... <gülüyor> ama Işık Bey şey zaten ya, ileri sürüş teknikleri İleriz uzmanı, uzmanı Aynı mi? zamanda da tabii ki ileri sürüş teknikleri ama yani adam konunun yani, yani affedersiniz A'dan Z külliyatını şey. yazmış ya. Efendim 11 yaşından beri ilgi duyduğum bir konu... Lastikler ee, mi? Efendim? Lastikler mi? Yok, otomobiller. <gülüyor> otomobiller. Araba, araba. <gülüyor> Şu anda e, 54 doğumluyum onu söyleyeyim. Maşallah. Size. Zamanı siz hesaplayırdınız. Yani hesabı kolay. Şuradan ben de otomatik mezunu olarak. Neyi hesaplayacağımızı da onu bir karar verirsek çünkü Faiz'in kafası karıştı. Yani çünkü sadece... bana bir bilgi daha gerekiyor. Evet. Onu da verirseniz <gülüyor> tamam. Çünkü ben anlıyorum Faiz'in kafasının karıştığını. Onu bir şey yapalım. Işık Bey e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok nezlesiniz. Sağ olun. Çok Sağ olsun. Olsun. Işık Bey'i de vurladık. Son bir tane eğer kadınla kapattım, kapattım, kapatamadım Kapatabildim. Faiz. Yani. Kapatabildi durumuna deşem Günaydın. Merhaba, günaydın. Oh, oh içimin yağları eridi, oh. Oh, Kimler, kimle görüşürüz? Arayın gö dediniz, aradım. İyi yaptınız. Yani, yani arayın demesek arayacağınız yok, öyle mi hanımefendi? Yani çocuklar bir diye düşünemadın diye. Ama çenenizin altına girdi telefon hanımefendi, bir saniye. Hanımefendi, hanımefendi, uhu. Alo, evet. Ha evet. Şimdi çok güzel, kiminle görüşürüz efendim? Beni ayak seslerimden tanımadık. Ama bak vallaha... Ayak mı dedi, ne dediniz? Ayak seslerimden. Ayak seslerimden, Tuğba Hanım. Haa evet. Tuğba Hanım. Tamam. Tuğba Hanım ayak sesleriniz Yeterince çok... Yeterince geliyor bu sesi. Yeterince geliyor şu anda çok... Bakayım netledi. yürüyün bakayım. Bir saniye. Valla yine topukluları giymişsiniz Tuğba Hanım. Evet çektim topuklularımı. Ama Çık. siz şimdi kulaklığı taktınız ya o mikrofon oralarınıza buralarınıza Ceketinize çarpınca... mi sürüyor nereye bir yere sürüyor şey... Yok yok tamam çıkardım ha, mikrofonu. Çağır, ha, oh <gülüyor> tamam rahat mı? Tamam mikrofonda çok havalı gözüküyorsunuz ama böyle de sesiniz ayrı bir güzel geliyor. <gülüyor> tamam peki o zaman. Duba Hanım, son Bilmiyorum. mini bilgiyi vereceksiniz hazır mısınız? Evet şöyle mini mini bir bilgi vereceğim. Aa, çok teşekkür ederiz bir saniye lütfen. Mini Bilgiler Güneşin dünyaya en yakın olduğu tarih 3 Ocak'tır. <gülüyor> Bilgiler sona evet. geldi. <gülüyor> Vallahi koku hayat bilgisine döndürdünüz programı ya. Vallahi billahi yani. Mini, mini bilgi işte mini bilgi. Ya mini bilgi. Hakikaten nerede ne zaman lazım olacağı yani, belli olmaz. Tatlı üstünde ol. Vallahi çok teşekkür ediyoruz Tuba Hanım. Şahane bir bilgi verdiniz çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere <gülüyor> diyorum o zaman ben size. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Topunuzda <gülüyor> <Ay>, sağlık. Sağ <gülüyor> Topunuzda <gülüyor> sağlık. Sağ sağlık. Hayrola. Yani kalın. evet ben şu mı olacak? Ya yani, döndü. <gülüyor> Görüşmek üzere hoşçakalın. Yani şu 3 Ocağa yaklaştığımız şu günlerde bizi önümüzdeki haftaları ısındıran bir haber oldu bu. 3 Ocağa yaklaştık. oldu. 17 Kasım'a yaklaştık. Burada hep tarihler konuşuldu. Bir takım rakamlar telaffuz edildi 22 Kasım'a yaklaştık <gülüyor> E bu arada hemen verelim şu davetiyemizi de Oktay üstümüzde vebal kalmasın Verelim ne davetiyesi veriyoruz onu da. Iron Maiden tribüte veriyoruz bugün tamam. 17 Kasım nerede? Cumartesi günü e, Crossroads çay yolunda kapı açılışı saat 19'da olmak üzere Tamam e, Maiden United konserine hepiniz O e, zaman çevir çarkı Lütfen senden rica edeceğim çünkü Oktay ağ, bir ağ, de çark sesi, çark sesi yaptırma bana Çark sessiz çalışıyor ya çarkımız <gülüyor> yeterli evet kaç, kaç, kaç gösteriyor abi bu? 40 40 gösteriyorsa 2 e, gösterir o 2'den yeşili çıkarıyorum yeşil zarfı yırtıyorum e, yırtayım mı kaç saat bu arada 10 oldu mu 10 oldu 10 olduysa <gülüyor> Selim Bey çıktı Selim Bey Selim Bey'in Bey ismi çıktı zarfın içine Valla Selim Bey'in ismi çıktı o zaman Selim Bey'i tebrik ediyoruz 40'ı çıkmak e, deyiminin nereden geldiğini bilgi olarak vermişti bize ve 22 Kasım'daki konseri duyurmuştu. Selim Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve mini bilgileri bizimle paylaşan tüm dinleyicilerimize teşekkür evet, ediyoruz. Yani bir e, mini bilgilerin değil hatta programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın aynı gün ve aynı saat olmayacağı aşikar yarın bambaşka bir gün çünkü kafanız karışmasın. Dolayısıyla yarın aynı saatler olabilir anca yani elimizden gelen ancak bu kadar olabilir. Aa, aynı günde olsun derseniz sevgili dinleyiciler hafta bir hafta ya, bekleyeceğiz. Yani. Hep beraber. Evet. O zaman Örek kendinize çok çok iyi bakın bu olacak.